Programımızın bu bölümünde akademisyen Ulaş Bayraktar bizimle, Ulaş ile KHK ile ihraç edilen akademisyen ve aktivistlerin girişimiyle Mersin'de kullanan kültürhanenin hikayesini ve üniversitelerin fiziksel sınırları dışındaki akademik üretimin imkanları üzerine konuşacağız. Hoş geldin Ulaş. Hoş bulduk. Hoş geldin. Belki ee, böyle bir genel bir giriş yapmak adına kültürhane nedir? ...bundan başlayabiliriz... ...kuruluş öyküsünü anlatarak dinleyicilerimize tanıtabiliriz... ...ya Kuşa önce hani. şunu bir açıklığa kavuşturalım... ...şimdi beni tanıtırken de... ...akademisyen <gülüyor> Ulaş Bayraktar deyince... ...iyice ben böyle bir kuş kullandım... ...beni birisiyle karıştırıyor olabilir misiniz <gülüyor> yok, acaba yok. diye... ...hani yararlı sanat... ...hani yararım kime... ...sanat ne... <gülüyor> ee, e, ...eminsiniz değil mi ben... ...doğru ulaş olduğunda eminim... ...sonlara doğru açıklayacağım... Ee, ...kültürhane... ...aslında kültürhane için... Bu son zamanlarda çok e, kullanmaktan hoşlandığım bir kelime var. İngilizce, Türkçe tam karşılığı yok onun galiba. Serendibity diye bir kavram vardır ya. Yani böyle talihli, şanslı ke keşiflere yeteneği olan veya böyle bir kabiliyeti, e, şansı olan kişiler durumlar için kullanılıyor. Kültürhane galiba tam bir e, serendibity. Seren Dibiti örneği tabi ben Mersin aksanıyla ile konuştığım <gülüyor> için İngilizceyi kusura bakmasın ee, Açık Radyo'nun e, çok muhterem dinleyicileri. Ee, kültürhane böyle aslında çok basit bir fikirden e, filizlenen bir mecra. Ee, i̇şte arkadaşlarımız biz olan üç halden önce e, bizim üniversite yönetimimiz... Eski hayatımızın meşgalesinin mecrası olan üniversite yönetimi, do çok daha Ali Necap çıktı. Ali Necap mı deniyordu ona böyle daha hani daha cengaver ee, ve daha olan halin o o imkanlarına gerek duymadan sözleşme uzatmama marifetiyle arkadaşlarımızın işlerine sözleşmelerine son vermişti. Ee, Onlar da yurt dışından aldıkları davetleri icabet icap... E, icab icab İcan. <gülüyor> <gülüyor> cevap edip yurt dışına gidenlerken haliyle e, kitaplarının çok büyük bir kısmını odalarında, evlerinde ya da işte emanette bırakmış oldular. Ve o kitapların o e, kutular içindeki hüzünlü hali bizi mutlaka bir şey yapmamız gerektiğini düşündürüyordu. Dolayısıyla bir kütüphane fikri böyle doğdu. Yani bu kitapları kollerden çıkarıp daha onların işlevine ve kamusallığına hizmet edecek bir mecra yaratma. İlk başta tabi böylesine bir maceraya girebilecek cesaretimiz olmadığı için belli kurumlara işte hani böyle bir kitaplığımız var. Birlikte bir kütüphane açar mıyız ya da böyle bir alan yaratır mıyız diye. E, o zaman tabi böyle millet bahçesi e, modası da yoktu millet kıraathaneleri. Dolayısıyla e, onlar pek e, fikri cazip bulmadılar. Sonra tabi açıldıktan sonra kendi mekanlarını açtılar sağ olsunlar şimdi. <gülüyor> e, ve öyle başladı hikaye. Bir kütüphane açalım ama kütüphane açmak için herhangi bir kaynağımız yok. Bunun sürdürülebilir olması için... Herhangi bir imkanımız yok ee, ve hemen biz de ihraç edildikten sonra ve pasaportlarımızı da kaybederek ihraç edildikten sonra çok hızlı bir şekilde buraya giriştik. ...yani çok büyük bir yine serendipiti diyorum ya... ...gerçekten tesadüf olarak atıldıktan 10 gün sonra... ...şu anda içinde bulunduğumuz mekanı bulmuş ...15 gün sonra kontratı imzalamıştık. Yani o kadar çok hızlı bir şekilde gelişti. Dolayısıyla e, mekan bir tarafı kütüphane ...bütün kendi kitaplarımızı koyduk... ...arkadaşlarımızın kitaplarını koyduk... ...ve çok fazla bağış aldık... ...hem yayın evlerinden hem arkadaşlardan... ...hem hocalardan hem işte Melsin'in hemşerilerimizden... ...dolayısıyla bayram... ...bütün bayram boyunca kitapların giriş, kataloglama... ...tasnif ve etiketlemesini yaptık... ...5300 kitap var şu anda... ...girmediğimiz daha... E, ...kolilerce kitap ve raflarda da... ...girmediğimiz birçok bir alan var... ...tabri bir 8000-9000 kitap olduğunu... ...tahmin ediyoruz süreli yayınları... ...saymazsak... Dolayısıyla Kallavi bir kütüphanesi var... ...Kültürhanenin öncelikli bir kütüphane kısmı var... ...ikinci kısım tabii bu... ...kendi kendine dönmesi için bir kafe hizmeti veriyoruz... ...çaylar, limonatalar... ...reyhan şerbetleri, kekler... ...börekler, çörekler... ...ama üçüncü fonksiyonu... E, ...belki de e, biz en çok heyecanlandıran unsur... E, ...çünkü her ne kadar bir kütüphaneden bahsetsek de... ...şu süreçte... E, ...kütüphane bir çalışma ortamı olarak hizmet ediyor... ...yani oradaki kaynakların... ...arzu ettiğimiz gibi ya da... ...umduğumuz kadar başvurulmadığını itiraf etmek zorundayız... ...orada rahat, sessiz... ...ve tabii Mersin olduğu için klimalı bir ortamda... <gülüyor> e, ...ders çalışma sınavları hazırlanma imkanı sunuyor... Kafe kısmını sadece bir kafe olarak değil, aynı zamanda işte etkinlikleri ev sahipliği yapan bir sahne olarak kurguluyoruz. Dolayısıyla kütüphane, kafe ve bir sahne diyebiliriz kültürhaneye. Peki bu etkinlikler ne gibi etkinlikler? Orada ne gibi etkinlikler, ev sahipliği yapıyorsunuz? Ee, ne istersen. Yani Sor bir şey, ben yapıp yapmadığımı söyleyeyim. Yani <gülüyor> Takip ettiğim kadarıyla konuşmalar, atölyeler, evet. başka tür toplantılar, film gösterimleri, müzik dinletileri gibi şeyler oluyor. Onun dışında bilmediğim bir şey yani orada bir konu sınırlaması yok, var mı? Yok yok yok. Yani gerçekten de bakınca biz kimi bulursak <gülüyor> hani motosiklet, güvenli motosiklet sürüş eğitimi de yaptık orada. Efendim işte yelken de yaptık. Su altı da yaptık. İşte birçok toplumsal cinsiyet etkinliği yaptık. Kent kültürüne dair çok şey yaptık. Siyaset, edebiyat yaptık. Dolayısıyla biz orada şu konuda hani bu yani İstanbul'da bunun şeyi konay burada. Hani Siz bir, bu temada bir şey yapalım deyip burada erişebileceğiniz bir sürü insan var. Ama Mersin'de Daha biz, he, biz hani kimi yakalarsak onu, e, onu dinlemek istiyoruz. çünkü. Belki bu açtığı kamusal alan üzerine konuşacağız ama... ...bu kütüphaneden bir arşiv merakınız da var galiba değil mi? E, tabii. Yani oradaki e, bunlar şöyle bir arşiv. Bir de biraz bu e, biz her ne kadar böyle mülkiyet kavramını eleştiriyor olsak da kitap sahibi olmak da bir nokta itibariyle bir mülkiyete evriliyor. Yani çok heyecanlar aldığımız, belki okumadığımız ama ya da okuyup koyduğumuz ama kıyamadığımız kitaplar kendi kişisel kitvanemizin mülkiyetinde kalıyor. Bunu açmak ve onu elden ele dolaştırmak onu daha da yaygınlaştırmak gibi seyyar kitap hayalimiz var. Hani dolaşsın bütün Türkiye'yi, bütün ülkeyi dolaşsın istiyoruz kitaplar. Ama o arşiv şimdi şeydeki hani gerçekten bu bayramda onun heyecanını yaşadık. Yani o kadar farklı hikaye yani böyle girince kütüphaneye sessiz o kadar çok şey konuşuyor ki. Yani arşiv olan kağıt arşivi değil. Hani hikaye arşivi, hmm. e, duygu arşivi böyle mitiş bir e, şey onlara böyle temas etmek büyük bir e, keyif ve hani Mersin gibi... Kütüphanesi olmayan bir şehir içinde hani bir halk kütüphanesi var şu anda restorasyon gördüğü için çok e, pek iç açıcı durumda değil. Üniversitenin kütüphanesi var o da zaten bildiğiniz üzere üniversite kütüphanesi hani ders çalışmak ve ödev yapmak ve işte tez yazmak için olan. Burası biraz daha o anlamda e, bir vaha mahiyeti taşıyor. Tabii biz bunu içeriden belki de kendi kendimize öyle olsun umduğumuz için yapıyoruzdur. Çok farklı kitlelere hitaben evet. etkinlikler düzenlediğini söyledin. Ee, biraz da bir şey de merak ediyoruz. Yani bu nasıl bir kamusal alan açılan ve mekanın kent ve kentli olan ilişkisine dair hani ne düşünüyorsun? Bu aslında çok yani benim önceki hayatımda yani o sizin hala ısrarla kullanmakta ısrar ettiğiniz akademisyenlik hayatım akademisyenlik sahasında <gülüyor> e, çok üzerine kafa yorduğum bir şeydi e, bu kamusallık. Ee, ve hani kentleşmenin Aslında o kamusallıkları Daraltması Kompartmanlaştırması e, Yalnızlaştırması üzerine e, Bunun en başından itibaren Bunu hayal ediyorduk aslında Yani orası sadece insanların Kahve içmeye karnını doyurmaya geldiği bir yer değil aynı zamanda temas etmeye ama şimdi oradaki hikaye o zaman da hep söylediğim gibi böyle hani gezmeye gidersiniz çocuklar ev sahibinin çocukları ile misafirin çocukları hadi çocuklar geçin içeri kardeş kardeş oynayın. Denir ya yani o kentte de böyle yapma eğilimde bak ne güzel Mersin gibi bir kentten bahsediyoruz Araplar Kürtler işte Romanlar Giritliler işte İlazlar hadi güzel güzel oynayın la olmuyor bu hikaye yani bunun vesilesini yaratmak gerekiyor bunun mecrasını <gülüyor> yaratmak gerekiyor dolayısıyla öyle bir şimdi bir de hani Mersin evet çok kültürlü bir yapı ama herkes kendi köşesinde <gülüyor> demleniyor. Yani daha böyle o daha cemaatler içinde mi? Evet yani mahallesi belli, sitesi belli. Bunun bunun nasıl kırılır? Karşılaşma yaratmak aslında. Evet bilir. yani bu o zaman da işte tam da böyle şimdi motosiklet eğitimi verdiğin zaman farklı insanlar hani, e, Evet geldin. yani orada solcusu da geliyor, daha böyle Kürt de geliyor, daha orta sınıf da geliyor. Böyle bir bir şey ya da işte film gösterimi yapıyorsun. Orada Artık yani filmin ne olduğuna bakmadan geliyor. Çünkü Frigo'muzu seviyor ya da ortamı beğeniyor. esiyor biraz tabii <gülüyor> akşamları. Ve o en en bize en çok e, e, heyecanlandıran tecrübelerden biriydi. Gacı belgeselini gösterdik sevgili Serkan'ın. Travestilerin ve işte seks işçilerin üzerine bir belgeseldi. Ve Serkan da çok şaşırdı. Yani bu kitlenin e, öyle bir filmi izlemesi bir mucize gibi bir şey. Yani normalde o film Mersin'de Muhtelif defalar gösterildi veya Türkiye'de ama onun şeyi belli. Hani o konuya belli bir Kitlesi. ilgisi olan, aşinalığı olan, dert eden insanlar gidiyor. Ama gidip de hani böyle hiç alakası olmayan emekli öğretmenleri veya hani şeyleri görünce biz böyle bir başta nasıl olacak acaba diye şey yaptık. Ama sonra çok keyifli bir sohbet. Hani sadece şey de yapmıyoruz böyle. Hani filmi gösterip olaysızca dağılmak da değil. Hani filmi gösterir evinde de izlersin. Yani onu konuşamadıktan sonra ısrarla onun... E, Muhabbetin de yapalım ve bu vesileler hani herhangi bir müzik konseri, e, herhangi bir işte bir, bir bir arkadaşımız hocamız geldiğinde böyle büyük büyük işte e, ha yani neoliberal dönemde kentsel kamusallığın dönüşümünde <gülüyor> işte e, Toki'nin rolü falan gibi böyle cafcaytlı e, isimler değil. yani hasbihal etmek gerçekten de muhabbet de öyle gidiyor hani böyle biz böyle işte bakın budur ben de size anlatayım modunda değil de biraz daha böyle daha insani yine deneyime gelerek yani o kişisel deneyimi anlatacak şekilde dolayısıyla o temas imkanı daha daha samimi bir şekilde kuruluyor gibi geliyor. Belki bu noktada ara verip bir şarkı dinleyip sonra devam etmek iyi olabilir. Ne dinleyeceğiz şimdi? Ee, yine bu aralar çok beni e, heyecanlandıran bu Ernesto Cortazar'ın Beethoven's Silence diye Beethoven'ın bir bir şarkısını çok beğeniyorum. Böyle hani biliyorsunuzdur ya da dinleyince görürsünüz böyle bitiyormuş gibi olup tekrar başlayan biraz kendimi de yakın hissediyorum herhalde o duygu halini hani, e, öyle işte <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> dinliyoruz Açık Radyo Dinleyicileri yarar Sanat Arşivinde bugün konuğumuz akademisyen Ulaş Bayraktar. <gülüyor> Hala akademisyen diyor ya. <gülüyor> Ulaş bayraklarla birlikte Mersin'deki kültürhaneyi tanımaya, öğrenmeye çalışıyoruz neler yaptıklarını. Ee, programın ilk kısmında aslında kültürhane nasıl kuruldu, nasıl faaliyete geçti, neler yapmakta onları konuştuk. Ee, şimdi biraz kültürhanede olan bitenin başka meselelerle, oluşan Akademisyen tarafıyla olan ilgisini konuşma niyetindeyiz. Evet. Az önce aslında serkiye geçmeden önce belirttiğin kısımda e, öğretme, öğrenme ilişkisini farklı bir şekilde kurgulamaya yönelik bir derdiniz olduğundan bahsettin kültürenede. Yani ders vermiyoruz, beraber sohbet ediyoruz, hasballah ediyoruz, birlikte öğreniyoruz, bilgiyi paylaşıyoruz gibi bir noktadan. E, bir önceki deneyimle karşılaştırırsak aslında üniversitenin kurumsal yapısı içindeki öğrenme, öğretme deneyimiyle karşılaştırıldığında kültürenenin... E, Hayal ettiği öğretme biçimi ya da bilgiyi üretme paylaşma biçimi nedir? Buna dair biraz bir şeyler daha söyleyebilir misin? Yani orada bunu, bunu belki biraz öyle bir iddiamız yok. <gülüyor> Gerçekten böyle bir akademi, akademisyenlik e, bunu böyle hani esprili bir şekilde yapıyorum ama ben kendimi artık hiçbir yerde akademisyen olarak... Tanıtmıyorum. Sosyal bilimler esnaf ve zanaatkarı diyor ki <gülüyor> e, Ben esnaf adamım. Ticaret odasına bağlı anonim şirketin ortağı olarak yapıyorum. Dolayısıyla biz o işlerden anlamayız yani. Şimdi akademisyen, akademisyen. E, sadece hikaye de böyle o kitabi bilginin... Hani bunları küçümsediğim için söylemiyorum. Bunun kıymeti harbiyesini inkar edecek değilim. Yıllarca bu işten para kazandım neticede. <gülüyor> Maaş aldım ama... Başka türlü bir e, bilgilenme de demeyelim de... Bir idrak... Belki orada. Yani algılama çünkü artık öyle bir öyle bir güvensizlik ve gerilim ve işte şüphe döneminde yaşıyoruz ki aslında o yani o post truth artık gerçek ne ki? Hani hangi gerçeğin bilgisini üreteceksin? Şimdi şu sigaranın sağlığa zararlı olma, kanser yapmadığını iddia eden ee, insanlar var ya da hani Türkiye'de aslında ekonomide hiçbir sıkıntı olmadığını e, savunan e, koskoca profesörler var. E, haliyle şimdi artık bunun da o bilimin, akademinin e, o büyük ünvanların da çok da e, geçerliliği olduğunu zannetmiyorum ben. Yani en azından. O yüzden de böyle biz mesela bunları yapıyoruz. Evet eğitimler öyle bir hayalimiz de var ama bunu yani üniversitede yap Yıllarca yaptığımız işi aynen devam edecek bir mecra kurmak değildi bizim derdimiz. Yani oradaki dersleri burada da verelim gibi bir şey değil. Ama o bilgiyi, yani neticede şimdi ben burada bir makalemi tartışıyor olsam çoktan dinleyici kalmamıştı. Ee, şimdi açık radyo gibi bir yer. Hani bunu burada da söyledim. Ee, şeyde de, yani evet bilim var bir takım bilimsel deneyimler veya akıl yürütmeler var ama bunun paylaşım halinin bir hoca ve ondan bilgi edinmeye gelmiş veya böyle istekli öğrencilerden oluşsun bir oluşan bir topluluk olmasını hayal etmiyoruz. Daha ziyade bu bilgi bende bir bilgi var ve bu bilginin hani biz şimdi bir çeviri faaliyeti aslında bizim düşüncemiz. Yani bir e, bunu e, benim yazdığımı bu konularla ilgilenenler, akademisyenler anlayabilir ama ben annemle de konuşmak istiyorum bunu. Yani e, otobüste yanıma yolculuk nereye hemşerim diyen adamla da konuşabilmek istiyorum. Şimdi orada anlatsam işte e, şeyden Löf Evren'in kent hakkından, Harve'in üçüncü dönüşü üçüncü çevriminden işte sermayenin el değiştirmesinin neoliberal dönemdeki o değil. Ama bu gerçeklik yani o kentin dönüşümünü böyle büyük laflarla değil de kentteki bir me mekanı, Kiremitane'yi tartışarak. Hani Kire Kiremitane'nin gerçekten de bunu şey değil yani o orada yaşamış muhtarı geldi mesela. Efendim işte oranın eski sakinleri geldi, bunun meraklısı geldi falan öyle konuşmak. Yani büyük bir arkeolojik tarihi şeyde değil de gerçekten daha böyle... Karşılıklı öğrenmeye de imkan veren. Sanki. Evet, tabii, tamamen öyle. Yani işte oradaki karşılıklı öğrenmenin bendeki karşılığı paylaşım. Hani bir şeyleri e, e, o, o, o dilde anlatmaya çalışıp geri almak. Dolayısıyla öyle bir gerçekten bir akademi e, iddiası şöyle var. Yani kütüphanenin iç sahip olduğu arşiv kaynakların akademik üretime vesile olması en büyük arzumuz. Ama onun dışında bu tarafa geldiğimizde böyle akademisyenlerin çok bilimsel sunuşlar yaptığı böyle bir kongre, konferans, sempozyum havasında bir yer olması gibi ya. bir düşüncemiz yok. Ya aynı ilişki devam ettirmek istemiyoruz. Evet yani böyle yani. Bir, bir, bir, bir muhabbet, bir hasbihal halinde. Hani evet sen bir şey biliyorsun ama gel bunu bana e, daha hani bu, bunu, bunu ne bildiğini değil bu konuda ne hissettiğini bana anlat. Aslında bunu yapan Türkiye'de başka örnekler de var. İşte dayanışma akademileri var, kampüsüzler var. Ee, evet. Bunlarla nasıl ilişkileniyorsunuz ya da dünyadaki benzer örnekleri takip ediyor musunuz? Yani biz Taşra'dayız malum. <gülüyor> Uzak bir yerdeyiz. Tabii ki onların hepsiyle, hepsi arkadaşımız veya bu sürecin en büyük şansı o oldu herhalde. Bu Aslında bu, bu şans bu zamana kadar ki Türkiye Akademisi'nin ne kadar büyük bir... Ee, e, e, zahafiyeti olduğunu da gösterdi. Biz birbirimizi bu süreçte bulduk. Yani herkes işte daha politik olarak yakın olduklarını ya da çalıştığı konunun alimlerini, hocalarını tanıyordu. Ama ben işte iletişim fakültesinden işte felsefeden, psikiyatriden, psikolojiden bir sürü ekonomiden çok fazla insanı bu vesileyle tanıdım ve onlarla dirsek temasımız var ee, ama biz e, yani öyle bir kaynağımız yok akademi yapacak kadar hani biz zaten e, börek çörekle uğraştığımız için <gülüyor> ama elimizden geldiğince bütün o çabalara ve onları davet ederek katkı vermeye çalışıyoruz ama organik bir bağlantımız şu aşamada olduğunu iddia etmek gerçekçi olmayacaktır herhalde Son, son olarak belki programın başında değindiğim e, yararlı sanat fikriyle e, işte kültürel aynasının nasıl ilişkenebileceği kısmına dair konuşmak iyi olacak. E, yararlı sanat arşivi eğitimin alternatif yollarını deneyen, biraz önce bahsettiğin gibi aslında farklı öğrenme, karşılıklı öğrenme biçimlerini çoğaltmayı deneyen pek çok örneği bünyesinde barındırıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok e, dernek, kurum, girişim, kuruluş... ...ya da işte e, sanat faaliyeti olarak nitelenebilecek işler e, arşivde yer almış durumda. E, yarar sanat fikrinin önemli e, tanımlayıcılarından bir tanesi de aslında... ...sosyal ya da siyasal bir meseleye müdahale etmek için, orayı dönüştürmek için sanatı araç haline getirmek. Ve bu e, dönüştürücülüğün de e, bir tür etik duruşla beraber e, e, düşünülmesi... Kültürhanede bildiğim kadarıyla programlarına zaten sanat e, sanat diye nitelenen işlere yer veriyor. Sanat orada olan bir şey, orada gözüken bir şey. E, yapılan, icra edilen bir şey. Ama genel olarak aslında kültürhanedeki o e, karşılaşma anı, o kamusallık anının kendisinin bir tür etik e, duruşta e, taşıdığını düşünebiliyoruz aslında. Bu anlamda yarar sanatta kesişebileceğini düşünüp hı hı. en başından beri bu programın olmasını istedik biz. E, böyle bir e, kesişme anı Anlamlı kültür kültürhane için kendini sanatı araç olarak kullanarak bir şeyleri çoğaltmaya dair e, niyetiyle tanımlıyor mu? Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Akademisyenlik de bizim harcımız değil, sanatçılık da bizim harcımız değil. Ama tabii ki çok fazla dostumuz hem işte sinemada, müzikte, tiyatroda, e, edebiyatta çok fazla arkadaşımız destek oluyor. Yani orası kültürhane kendi başına bir sanat. E, iddiasına sahip değil. Sadece böylesine iddialar. Yani bir yararlı sanat değil kendisi ama yararlı sanat dediğiniz her türlü e, etkinliğe, e, esere ev sahipliği yapma iddiasına sahip. Dolayısıyla orası bir sahne ve e, o sahnenin bir sanatsal değeri olduğu iddiasında değiliz. Bildiğiniz bir kafe, dört duvar. Ama orası gelen konukların e, heybelerindeki ...yararlar ve sanatlarla belki böyle bir nitelik, e, net, niteliğe sahipmiş gibi bir görüntü veriyor olabilir ama haşa yani. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir, Hiç öyle bir iddiamız yok biz haddimizi evet. biliriz. Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Yani bizim için çok şaşırtıcı değildi gerçi bu programda aradığımız pek çok konuk... ...kunun e, yararlı sanat icra ettiğini ikna etmeye biz çalıştık onlar da dergenin genel olarak böyle bir mücadele içinde geçiyor program... Ama evet. iyi bir şey bu bence. Yani ben çıkıp <gülüyor> burada ben acayip yararlı bir sanat <gülüyor> yapıyorum. Bildiğiniz <gülüyor> gibi değil. Yani en yararlı sanat ben ne abicim diye. Hani tutar mı dersiniz? Yani böyle kültürhanenin alt başlığını. Yararlı sanatın Mersin'deki... Neden fadresi. olmasın aslında. Neden <gülüyor> olmasın. Bunu düşünelim ortaklarla bir konuşalım. Çok teşekkür ederiz Ulaş. Bugün Çok teşekkürler. Bugün Açık Radyo'da e, Yararlı Sanat Arşivi programında Ulaş Bayraktar bizimleydi. Hem kültürhanenin kuruluşu öyküsünü konuştuk hem de vesile olduğu imkanları tartıştık. Çok ee, teşekkürler. Ne demek efendim? Ne de, Ayaklarına ister. sağlık Ama tekrar. bunu saymıyoruz. Bize de e, Mersin'de de bekliyoruz. Böyle. Seve seve. Tabağı <gülüyor> <olsun> boş göndermeyin. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> memnun olduk. <oluruz. gülüyor> Görüşmek üzere.